Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cuma namazının öğlen vaktinde kılınacağı hakkında ayet var mıdır? Cuma namazının öğlene denk geldiği ya da bu vakitte kılınması gerektiği hakkında hiçbir ayet bulunmamaktadır. Zaten Cuma, Cuma ayetleri de Cuma suresi de inmeden önce Cuma namazı kılınmıştır. Dolayısıyla Cuma namazının ne vakitte kılınacağı ve nasıl kılınması gerektiği bu ayet inmeden önce bizzat Peygamberimiz tarafından ümmetine tarif edilmiş ve öğretilmiştir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Cuma'yı öğleyin güneş, güneş meyledince kılardı. Bu Buhari'nin... E, rivayetinde geçiyor. Başka bir rivayette de Buhari'de geçen şöyle bir rivayet var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soğuk şiddetlenince namazı erken yani ilk vaktinde kılardı. Sıcak şiddetlenince de namazı yani cumayı öğlen biraz serinleyinceye kadar serinleyince kılardı. Yani bu cuma namazının ne zaman kılınacağı hakkında peygamberimizin hadisleriyle öğreniyoruz tahsis yapıldığını, vakit tahsisi yapıldığını. Çünkü Kur'an'da hiçbir ayette Cuma namazını şu saatte kılın, şu vakitte kılın diye geçmemiştir. Hatta biraz önce ifade ettiğim gibi Cuma e, suresi yani bu inmeden önce e, Cuma namazı kılınmıştır. Dolayısıyla bu konuda yani vakti hususunda da bir ayet Bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.